Muhterem Hocam biliyorsunuz nazar boncukları var, ee, nazar boncuğunun sadece süs niyetiyle kullanılıyor olması e, bir sakınca oluşturur mu demişler? Yani bu tür boncuklar kullanılması iyi olur ama süs olarak herhangi bir şekilde kullanıyorsanız bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı unsur olarak düşünlemez. Yani burada süs amacı taşınıyor. Hı hı. Yoksa yasaklama tarzındaki uygulama bu değil. Tavsiye etmeyiz ama böyle bir süs aleti oluşturulacaksa, efendim onu yapmak veya kullanmakta bir sakınca olmaz. Peki.